Bismillahirrahmanirrahim. ve nesta'inuhu ve nesta'firu ve na'auz bilahi min ve min siyata amalina. Men ve men yudul falah hadiyle. Ve illallah la Ve abduhu ve Ama bat. Feinne istaghal hadisi Allah ve hayral hediye hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fînner. iman ve küfür meselelerinde bugün Allah izin verirse büyük günah işleyenler yani murtekibül kebire babından devam edeceğiz. Büyük günah işleyenler tekfir edilmez ebedi cehennemlik oldukları söylenmez. Büyük günah işleyip tevbe edenler bir yana, büyük günah işleyip bu günahta ısrar edenler dahi tekfir edilmezler. Ancak büyük günahta ısrar etmek ile günahı helal saymak arasında fark bulunmaktadır. Bir Müslüman küçük ya da büyük günah işlese, tekrar etse, yeniden işlemeye azmetse, günahta ısrar etmiş demektir. Yani günahı yeniden işlemeye niyet edip tevbe etmemek, ısrar etmek anlamına gelir. Bu kişi, Günahı ne helal kabul etmekte ne de onu terk etme konusunda kibrine yenik düşmektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bilakis hatasını ve günahını itiraf etmektedir. Nefsine yenik düşmekte ve onun isteklerine dur diyememektedir. Ancak tevbeye azmetmediği için günahı terk etmediğini de bilmektedir. Buna göre kişi günahın helal olduğunu söylemediği sürece dünyada tekfir edilemez. Ahirette ise bir müddet cehenneme girse de ebedi olarak orada kalmaz. Günahı helal görmekten iki şey kastedilmektedir. Birincisi, kişinin günahın helal olduğuna inanması. Genelde de böyle anlaşılmaktadır. Mesela bir kimse zina helaldir ya da zina kişisel özgürlüktür der. Ya da iki tarafta razı ise kime ne diyerek zinayı savunur. İşte bu günahı helal saymaktır, helal kabul etmektir. Böylece dinin emri yalanlanmış, ve kalbin imanı ortadan kalkmış olur. Kişinin diliyle ifade ettiği bu düşüncesiyle imanın aslı olan kelime-i şahadeti reddettiği anlaşılır. Elbette bu kendisine hüccet sunulmuşsa böyledir. Daha önce de söylediğimiz üzere eğer bir kimseye tebliğ yapılmışsa beyan edilen konulara inanması rükün ve şart olmaktadır. Eğer tebliğ sonrasında anlatılanları yalanlarsa daha önce tasdik ettiği la ilahe illallah kelimesini ortadan kaldırmış anlamına gelir. Kendisinde beş vakit namazın farz olduğu anlatılan bir kimse bunu yalanlarsa kafir olur. Zinanın haram olduğu anlatılan bir kimse de bunu helal sayarsa dinden çıkar. Ancak bu iki şeyi evvel emirde tasdik etmek imanın şartı değildir. Bunların tasdiki delillerin arz edilmesine bağlıdır. Zarureten bilinmesi gereken bir konu olsun herhangi bir ayet ya da hadisin bildirmesiyle ...Allah ve Rasulünün emrettiği cüz'i bir mevzu olsun... ...bunları öğrendikten sonra tekzip ederse... ...ve haram kılınanları helal kabul ederse... ...hakikatte Allah'ı yalanlamış, tekzip etmiş anlamına gelir. Böylece kalbin imanı ortadan kalkmış olur. Bunu da kişilerin sözlerinden anlarız. Bu kişi bu inancıyla dinden çıkmış sayılır. İkincisi, helal kabul etmekten kastedilen ikinci anlam... ...reddetmektir. Yani kişi dinin bir emir verdiğini kabul eder... Ancak kendisini bu emirle yükümlü hissetmez. Allah'ın dinine sarılmaz ve kibrine yenik düşer. Bu kibir kişinin kalbindedir ve biz onun kalbindekileri bilemeyiz. Ancak iblis gibi kalbindeki kibri diline vurursa o zaman anlarız. Hicri suresi 33. ayetinde belirtildiği üzere Benim dedi, kuru çamurdan çekilen, şekillenmiş balçıktan yarattığım bir beşere secde etmem mümkün değildir. Emre iltizam etmeyi gerekli görmez ve kibirlenir. Kendisinin bir teşririye uymayacak kadar yüce olduğuna inanır. Allah'ın dinine karşı kibirlenir ve bunu diliyle beyan eder. Bu kibir ve reddediş kalbin amelinin nefidir. Allah'a boyun eğmemektir. Allah karşısında zelillik ve kulluk duymamaktır, hissetmemektir. Allah'a karşı kibir kullukla çelişir. Allah'a karşı kibirlenenler gerçekte la ilahe illallah demezler. Bu da daha önce söylediğimiz üzere sözleriyle açığa çıkar. Kibir ve reddediş iblisin amelidir. Yani şuraya kadar olan sözlerden anlaşılan ne? Bir kimse kalbindeki küfür sebebiyle Allah'ın şeriatıyla kendisini yükümlü görmez. Fakat bunu dilinden tezahür ettirmediği için biz o kimseye küfür hükmünü yani insanlar arasında küfür hükmünü vermeyiz. Ama Allah katında küfrü sabittir böyle bir kimsenin. Mesela şunu söyleriz. Başörtüsü Tesettür, imanın alametidir. Başörtüsü imandandır, terki küfürden ve nifaktandır. Bunu da söylerken naslar böyle bildirdiği için söylüyoruz. Mesela, bırakın başörtüsünü terk etmeyi, tesettürü terk etmeyi, tesettürü tahrif edenler dahi, kaypak örtünenler dahi, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, vücudun tamamının örtülmesinin emrini terk eden, dış giysi olarak Allah'ın emrettiği cilbabı terk eden, ev içindeki kıyafetiyle dışarı çıkan bir kadın, dahi dar elbiselerle, vücudunun hatlarını belli eden elbiselerle, e, hasılı kelam, hülasa, özet bir ifadeyle, tesettürün şartlarını yerine getirmeyen bir kıyafetle, kendine göre tesettür kabul ettiği, saydığı, bir kıyafetle, başını örtüp işte yırtmaş tek giymesi gibi, kollarını açması gibi. Bu kıyafetlerle çıkan bir kadın, cennetin kokusunu şu kadar mesafeden hissedilmesine rağmen o kadın alamayacaktır diyor hadiste. Tesettürü şartlarına göre yerine getirmeyin, Bırakın tamamen açılıp saçılmayın. Ama kişilere hüküm bindirme, imanına ya da küfrüne hükmetme noktasında... O kimse dilinden bunu tezahür ettirmedikçe veya zahirde bir takım e, küfrünü apaçık bevah dediğimiz tevil götürmeyecek şekilde ortaya koymadıkça biz insanların imanına ya da küfrüne burada hükmetmiyoruz. Evet, kibir ve reddetme iblisin amelidir. İblis Allah'ın vahtaniyetini kendisini yarattığını, rızıklandırdığını, kıyamet günü yeniden dirilteceğini ve secde emri verdiğini inkar ediyordu. Estağfurullah, inkar etmiyordu. Bu emirleri, bu sayılan şeyleri inkar etmiyordu. Emrin meleklere verildiğini, kendisinin ise melek olmadığını söyleyip tevil de yapmıyordu. O kibre kapılıp şöyle diyordu. Az önce Hicr Suresi 33. ayetini okumuştuk. Aynı şekilde Araf Suresi 12. ayetinde de şöyle bildiriliyor. Allah buyurdu, ''Söyle bakayım, sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir?'' İblis, ben ondan daha üstünüm çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın. Bu reddetme ve kibir, din bunu haram kılmış, şunu da yasaklamıştır fakat bizim bunu söylememiz zorunlu değildir. İsteyen amel eder, isteyen etmez. Allah'ın dini bile olsa bu bizi bağlamaz demektir. Yahut da Allah'ın dinini bir kenara bırak ya da benim din ile bir alakam yoktur, bir bağım yoktur gibi sözler kullanmaktır. Bir günah küçük bile olsa fakat dinen, zarureten biliniyor. Yani dinde bilmesi zaruri bir meseledir. Avam ve e, alim olan eşit şekilde onu bilir. Böyle bir mesele ise, mesela küçük günahlardan olan namahrem bir kadını öpmek meselesini örnek alırsak, bir kimse bunu helal sayıp bu günahtan kaçınmayı gerekli görmese ve bunda ne var? Din neden bunu haram kılmış ki? Bu gericiliktir dese... Bunun haram kıldığını kesin olarak bildiği halde bunu reddeder ve kibre düşerse, dini gericilik olarak yorumlarsa hiç kuşkusuz, kuşkusuz dinin dışına çıkar. Mesela günümüzde bazı isyankar, serseri evlatlar anne babalarının kılık kıyafetlerine karışmalarını ne yaparlar? Reddederler, çok sıkıyor, çok tutucu, çok bağnaz, bunun gibi ifadeler kullanırlar. Bu tehlikeli ifadedir. İşte bu kalpteki kibirden kaynaklanan, küfre sebebi olan, kibirden kaynaklanan bir ifadedir. Allah'ın hükmünü reddetmek anlamındadır. Günahını itiraf ettiği halde büyük günah işlemeye devam eden bir kimseye, mesela içki müptelası olan bir kimseye Allah'tan kork denildiğinde bilmiyorum, esavla biliyorum, yani bu fiilimle ben günahkarım. Rabbimden tövbe nasip etmesini diliyorum. 50 yıldır bu günahı işliyorum, bırakmayı beceremiyorum. Allah'tan hidayet vermesi için dua edin derse. İşlediği günahı helal kabul etmeden ve kibre kapılmadan terk edemeyen kimse, din içkiyi haram kılmamış diyen kimseden farklıdır. Günahlarda ısrar eden kimselerle, günahları helal kabul eden kimseler arasındaki tefrik yapılması gerektiği konusunda pek çok insan hata yapmaktadır. Günahda ısrar edenlerle bunları helal kabul edenlerin hepsinin kafir olduğu inancı ehli sünnet alimlerinin kuşkusuz kanaatiyle, ittifakıyla haricilere ait bir görüştür. Yani az önce işaret ettiğimiz ayrımı yapmayanlar. Dolayısıyla tevbe etmemek ya da yeniden günah işlemeye niyet etmek anlamında günahda ısrar ile günahları helal kabul etme arasında fark olduğunu bilmek gerekir. Farz bir ameli işlememekte ısrar edip buna azmeden kimseyi kafir saymak, mesela akraba ziyaretini kesip ölene kadar falancayı ziyaret etmeyeceğim diyen bir kimseye Allah akraba bağını güçlendirmeyi emrediyor dendiği zaman hatalı olduğumu biliyorum ancak falancayı ziyaret etmek istemiyorum, içimden gelmiyor derse bu kişiyi kafir saymakta doğru değildir. Bazı kişiler farz amel türünü terk eden diye bir terim ihtiyaç etmişlerdir. Bu görüş açık bir bidat ve sapıklıktır. Ve eski kaynaklarda da Selefin eserlerinde de böyle bir şey yer almamaktadır. Amelin cinsini terk diyor. Mesela zekat, haç nedir? Hac bir farz. Haccın cinsini terk etmek. Bu bir sefer yapmak farz olduğu için bunu bu şekilde ele alamayız. Zekat yine hakeza bir kimse zengin olduğu sürece, zenginlik vasfı, nisaba malik olduğu sürece her sene zekat vermesi gerekir. Bak bunda cinsi söz konusu olabilir, amelin cinsi. Bir kimse zekatı hiç vermezse tekfir ediyor hariciler. Çünkü o amelin cinsini terk etmiş diyorlar ve amelin cinsi diye bir ayrım getirmiş oluyorlar. Farz amel türünü terk eden ifadesi bu ifadeyle bazen bütün amelleri terk edenleri kastetmektedirler. Ancak burada amel kelimesini mutlak olarak kullanmak doğru değildir. Çünkü beş vakit namazı, orucu, zekatı ve haccı terk edeni tekvir etmek konusunda alimler arasında ihtilaf vardır. Burada amel türü ifadesini kullanmak doğru değildir. Çünkü ihtilaf iki grup arasındadır. Birinci grup bu dört esasdan birini dahi terk edeni tekvir etmektedir. Bunlardan birini terk eden diğerini yapsa dahi onlara göre kafir olmaktadır. Bu kişiye amel türünü terk eden demek doğru olmaz. Her ne kadar bütün amelleri terk etmemiş olsa dahi dört ab ibadetten, bu dört farz ibadetten birini terk ettiği için onlar tarafından tekfir edilmiştir. Eğer bu kişi hayatında bir defa olsun namaz kılsa ya da bir gün oruç tutsa bu durumda amel türünü terk etmiş olmaz. Halbuki maksat bu değildir. Bunu ne ilk grup ne de ikinci grup söylememiştir. Çünkü namaz kılmayanları tekfir edenler bir ya da iki ya da üç namazın terk edilmesi dahi tekfir sebebi saymaktadırlar. Yani ehli sünnette sünnetten namazın tekfir, terkini tekfir edenler, namazın terkinden dolayı tekfir edenler bir tek vakidin terkinden dahi onun küfrü gerektirdiğini ifade ediyor bu alimler. Bu iki gruptan hiçbiri hayatında bir kez olsun namaz kılanını tekfir etmeyiz dememiştir. İkinci grup ise... Namaz kılmayanları tekfir etmezler. Bunlar bir insan bütün namazları terk etse dahi eğer la ilahe illallah diyor ve iman ediyorsa namazı terk etmeyi helal kabul etmiyor ve namazı reddetmiyorsa hiçbir hayırlı ameli olmasa dahi mümin sayılmalıdır derler. Hayatında bir kez olsun namaz kılan tekfir etmeyiz diyen hiçbir alim yoktur. Namaz kılan ya da oruç tutan bir kimseyi amel türünü terk etmiş diye nitelemek doğru değildir. Bunu, bu az önce zikredilen iki gruptan hiçbiri söylememiştir, bu bir bidattır. Farz amel türünü terk eden ifadesiyle, farz bir ameli tamamıyla terk edip o ameli işlememeye niyet etmekte kastedilebilmektedir. Bir başka açıdan da, bir günahta ısrar edip o günahı sürekli işlemeye niyet etmektir. Bu kanaati paylaşanlara göre bu kişiler dinden çıkar. Bu bidatın aslı haricilere aittir. Eğer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 Buradaki kişi yani günahta ısrar eden şirke düşmemiş bir kimsedir. Aynı şekilde yüz kişiyi öldüren bir kimse de kafir olmaz. Mitekim Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettikleri e, hadiste bu kısa anlatılıyordu. Daha önce Bukhari Sefer'e anlattık bunu. E, bilakis tevbe etmesi niyaz edilir. Diğer bir delili ise yani Bukhari'lerin iddiasının... Aleyhine olan delillerden birisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde içki müptelası bir adam her seferinde içki içme cezasına çarptırılıyordu. Bir defasında sahabilerden birisi ne kadar da çok içki içiyor lanet olsun ona dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ona lanet etmeyin vallahi onun Allah ve Resulü'nü sevdiğini biliyorum buyurmuştur. Bunu da Bukhari rivayet eder. Evet Nisa Suresi 48. Ayeti. Şirke düşmeyenlerin bağışlanabileceğinin açık bir delilidir. Rabbimiz şirk dışındaki her şeyi isterse bağışlayabilir. Bu ayet tevbe etmemişlerle ilgilidir. Çünkü şirke düşen bir kimse tevbe ederse onun da bağışlanması mümkündür. Eğer müşrik olarak ölürse ebedi cehennemlik olur. Eğer şirket düşüp tevbe ederse tıpkı daha evvel müşrik olduğu halde tevbe edip Müslüman olan sahabiler gibi olur. Şu muhakkak ki... Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder buyruluyor. Bu ayette maksat müşrik olan ölenlerdir. Yoksa hayatında bir kez olsun şirke düşen bir kimse artık tevbe etmek fayda etmez demek değildir. Bir başka ayet bu noktayı daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bakara 161. ayetinde inkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya işte Allah'ın Meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. Dolayısıyla bağışlanmama durumu sadece müşrik olarak ölenler içindir. Müşrik olarak ölmeyenler ise bağışlanabilir. Aksi halde şirk dışında şirkten daha büyük günahlar da vardır demek durumunda kalırız. Çünkü şirk dışındakiler için de bağışlanma söz konusu olmaz dersek şirk dışındakiler için de şirkten daha büyük günahlar vardır anlamına gelir. O halde Burada kastedilen kimselerin şirk dışındakileri, şirk dışındaki günahları ısrarla işleyenleri olduğunu söylemek gerekir. Çünkü şirk dahi ile affedilebiliyorsa şirk dışındaki günahların bağışlanması daha mümkündür. Bu arada ayet şirk dışındaki günahların mutlaka bağışlanacağına ifade etmemiş, bunu Allah'ın dilemesine bağlamıştır. Yani... Müşrik olarak ölen kişi ebedi cehennemliktir. Bu birinci husus ayette belirtilen. İki, şirkten tevbeden affedilebilir. İkinci husustur bu. Ayetten anlaşılması gereken üçüncü husus. Şirk dışındaki günahları ısrarla işleyenler Allah'ın dilemesine bağlı olarak affedilebilirler. Ebedi cehennemlik değildirler. Dördüncü da şirk dışındaki günahlardan tevbe edenler affedilebilirler. Evet bu ayet şirk dışındaki günahları ısrarla işleyip bu hal üzere ölenlerle ilgilidir. Böylece hariciler ile mutezlerinin görüşlerinin yanlışlığı ortaya konmaktadır. Yine bu ayette tevbe etmeyenler kastedilmektedir. Bu hususa delalet eden naslardan biri de Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadistir. Nebi aleyhissalatu vesselamın yanına gelmiştim üzerinde beyaz bir elbise vardı ve uyuyordu diyor ve şöyle devam ediyor. Sonra tekrar girdim. Bu sefer uyanmıştı. Şöyle buyurdu. La ilahe illallah diyen her kul illaki cennete girecektir. Hırsızlık yapsa ve zina etse de mi diye sorunca hırsızlık yapsa ve zina etse de yanıtını verdi. Bu iki kez daha tekrar etti. Sonunda Ebu e rağmen Ebu Zer'in yerde sürse de hırsızlık yapsa ve zina etse de karşılığını verdi. Bunu Bukhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmet bin Hanber rivayet ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hırsızlık yapsa ve zina etse de cevabını tekrar etmesi günahın da tekrar edilmesini de kapsamaktadır. Yüz defa içki içen bir kimse içki içmek haramdır, ben hatamın farkındayım ancak bırakamıyorum diyorsa bu kimse ehli sünnete göre tekfir edilmez. Bununla birlikte imanı günah işledikçe azalır. Aslında günahta ısrar eden açısından en büyük tehlike imanının azalmasıdır. İmanın azalması neticede küfre yaklaştırmaktadır kendisini. Küfre düşmesi an meselesi haline gelir. Ancak kafir olduğu kesinleşmedikçe kimseyi tekfir etmeyiz. Çünkü içki müptelalarının kimi zaman dine küfrettiklerini görmekteyiz. Böylece dinden çıkarlar. Yine içkicilerin Allah'ın ahkamıyla alay ettikleri de olmaktadır. Günah da ısrar edenlerin imanı azaldığı için... Küfre düşmeyi önemsiz saymaktadırlar. Ancak kesin olarak dinden çıktığı bilinmedikçe kimse tekvir edilmez. Fakat günahta ısrar edenlerin imanları günden güne azalır. Peygamber aleyhissalatü vesselam zina eden mümin olarak zina etmez. Hırsızla hırsızlık yaparken mümin değildir buyurmuştur. Buradaki nefi kemalin nefidir. Yoksa imanın aslının ortadan kalktığı kastedilmemektedir. Ehl-i sünnet bu konuda ittifak halindedir. Eğer küçük olsun, büyük olsun günah işlemekle ısrar eden bir kimsenin ahiretteki hükmü nedir diye sorulacak olursa bu konuda da şu söylenebilir. Bu noktada mizan söz konusu olacaktır. Kişinin iyilikleri ve kötülükleri tartılacaktır. Mizan konusundaki ayet vadisler bunu gösterir. Enbiya Suresi 47. ayetinde şöyle buyruluyor: ''Biz kıyamet gününe mahsus öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez.'' Hardal tanesi ağırlığınca da olsa yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. Bukhari'nin, Estağfurullah, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet edip de Elbani'nin sayı olduğunu belirttiği bir hadiste, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, ''Allah ümmetimden bir kişiyi kıyamet günde herkesin önünde ayıracak.'' Onun aleyhinde 99 sicil yani 99 dosya açılacak. Her bir dosyanın boyu gözün uzanabildiği mesafe kadar olacak. Sonra bunlardan bir şey reddediyor musun diyecek Allah Azze ve Celle. Adam hayır ya Rabbi diye cevap verecek. Sonra herhangi bir özrün, mazeretin var mı buyuracak. O kimse hayır ya Rabbi diyecektir. Bunun üzerine Allah yanımızda senin bir hasenen, makbul olan bir amelin vardır ve bugün sana haksızlık yapılmayacaktır buyuracak. Sonra içinde Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğuna şehadet ederim yazılı bir kağıt parçası çıkarılacak. Meşhur bir takı hadisidir bu. Allah Azze ve Celle tartını getir buyuracak. Ya Rabbi bu ufacık kağıt parçası nerede? Kocaman dosyalar nerede? diyecek. Cenab-ı Hak sana zulüm yapılmayacaktır buyuracak. Mütakibe siciller bir kefeye kağıt parçası bir kefeye konacak. Siciller havaya kalkacak ve kağıt parçası yani la ilahe illallah'ın konulduğu kefe ağır gelecektir. Bunu Tirmizi, İbn Mace bunun yanında Ahmed bin Hanbel de rivayet etmiştir. Buradaki kişi tam bir ihlas ve yakin içerisinde la ilah illallah demişti. Ve bu hali üzere de ölmüştü. Yani la ilahe illallah derken bunda ihlas ve yakin şarttır. Bu hali üzere ölmüştü. Tevhid inancı üzere ölen pek çok kimse ise mizanı hafif kaldığı için cehenneme girecektir. Çünkü bunlar kelimeyi tevhid, tevhidi ihlas ve yakin ile söylememişlerdir. Hadis göstermektedir ki ihlas ve yakin ile la ilahe illallah demek 99 kötülük dosyasından ağır basabilmektedir. Nakledildiğine göre i̇bn Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. İnsanlar kıyamet günü hesaba çekilecekler. İyilikleri kötülüklerinden bir fazla olan cennete girecektir. Kötülükleri iyiliklerinden bir fazla olanlarsa cehenneme girecektir. i̇bn Mesud radıyallahu anh daha sonra şu ayeti okuyor. Mü'minun suresinin 102-103. ayetleri. O gün kimin iyilikleri mizanda ağır basarsa onlar kurtulacaklar. Kimin iyilikleri tartıda hafif kalırsa işte kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde ebedi kalanlar onlar olacaklardır. Bu mizan o kadar hassastır ki tek bir habbe yani tohum tanesi kadar bile eksik gelebilmektedir. Tek bir tohum tanesi bile eksik getirebilmektedir o mizan. Bu kadar hassas bir mizan. iyilikleri ve kötülükleri eşit olanlar ise araf ehli olacaklardır. Bunu i̇bn Kesir tefsir, tefsirinde, tefsir-i kuran Lazim'de ifade ediyor. İyilikleri, kötülüklerini azıcık geçenler dahi azaba uğramadan cennete girecektir iyilikleri azıcık ağır basanlar bile düşünün, bir zerre kadar, tohum tanesi kadar. O yüzden hiçbir iyiliği küçük görmeden bunları işlemeye gayret etmek gerekir. Aynı şekilde hiçbir kötülüğü küçük görmeden onlardan da sakınmak gerekir. Can ne de olsa Allah affede, affedeceği bir günahtır deyip hiçbir şeyi küçük görmemek gerekir. İşte o hassas terazi de... Bir zerrelik ağır basan şey bizi ya cenneme ya cennete götürebilecektir. Evet. Araf suresinde de belirtildiği üzere iyilik ve kötülükleri eşit olanlar araf ehli olacaklar. Ancak bunların da varacağı yer cennettir. Çünkü Rabbimiz onlara cenneti arzulatacaktır. Cenneti istek verecektir onlara. İki taraf arasında bir perde Araf üzerinde de cennetlik ve cennetliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki... ...onlar henüz cennete girmemiş fakat girmeyi şiddetle arzular olarak cennetliklere selamun aleyküm diye seslenirler. Arap suresi 46. ayet. Bu ayet ayrıca... E, ...esselamun aleyküm diye mi selam vermek gerekir? Selamun aleyküm diye selam verilebilir mi? gibi e, sorulan soruya da bir cevaptır. Burada marifesiz olarak, nekro olarak geliyor ayette. Selamun aleyküm derler diye... Kafirlerin ise böyle bir arzusu bulunmaz. Allah Azze ve Celle Ankebul suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Cehennemden çıkmayacak olanları. Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır. Zuhruv suresi 75. ayetinde Azapları hiç gevşetilmeyecek, ...orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. Yani onların cehennemden çıkma, cennete girme gibi bir ümitleri de arzuları, istekleri de yoktur. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmeyen yani araf ehli... ...müminler ve salih mümin olmaları ve salih amelleri sebebiyle cehenneme... ...günahları ve farzları tekleri sebebiyle de cennete girememe durumunda kalmışlardır. İmanı var, salih amelleri var, cehenneme giremiyor... E, günahları, farzları terk etmeleri söz konusu. Bundan dolayı da cennete giremiyorlar. Araf'ta kalıyorlar. Araf hesabını örnek verirken şöyle e, misal verilmiştir. Anne babasının izni almadan cihada çıkanlar cihada çıktıkları için cehenneme. Anne babasının izni almamış. Ebeveyninden, anne babasından izin almadıkları için de cennete giremeyecektir. Cihada gittikleri için cehenneme giremeyecekler. Anne babalarından izin almadıkları için cennete giremeyecektir. Bakın bizim burada insanların bir takım amellerden dolayı birbirlerini değerlendirmesinde hata yapmamaları için hassas bir ölçü var burada. Mesela işte cihada gidenler cihada gitmeyenleri Gitmeyenlerde gidenleri birbirlerinin açıklarını böyle sanki ararcasına eleştirecek yerler arıyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette Taberani Mucem-i sahih bir isnatla rivayet ediyor. Düşman kapına dahi dayanmış olsa anne babandan izin almadan onları razı etmeden çıkamazsın onlarla çarpışmaya diyor. Burada anne babadan izin almanın önemini... ...ciddi bir işaret var. Şimdi... ...cihada giden bir kimse Allah Azze ve Celle'nin... ...çok azim bir emrini... ...dinde... ...amellerin zirvesi olarak ifade edilen... ...bir ameli yerine getirmek için... ...nefsini, canını, malını... ...her şeyini feda ederek ne yapıyor? Allah yoluna koyuluyor fî sebilillah. Ama diğer taraftan... ...bunu işlerken isyan ediyor. Anne babaya... ...öf bile deme. Emrine isyan ediyor. Anne babanın iznini alma emrine isyan etmiş oluyor. Yani hayırlı bir amel işlerken içerisinde isyan bulunduruyor. Aynı şekilde bir takım teviller yaparak cephelerde insanlar kendini patlatıyor, intihar ediyor. Bunun adına da şehadet eylemi diyor. Bunun adına da şehadet eylemi diyor. Yaptığı iş gaye ne? Kafirleri öldürmek. Ama... Bozuk bir takım tevhillerden dolayı sahih delillere dayanmayan fasit kıyaslardan dolayı bazı ilim ehli saydığı kimseleri ne yapmış? Onların fetvasına uymuş, bunun dinde büyük bir amel olduğunu zannetmiş, gitmiş kendisini patlatmış. Bu kimsenin durumu da isyan ile itaati içerisinde beraber barındıran bir amel. İşte böyle kimselerin durumu... Araf ehli olarak örneklendirilmiş Allah Teala onların cennete girmesine izin verene kadar da Bu böyle devam eder Araf ehli kalmaya Çünkü tevhid ehlinden cenneme girenler oradan çıkacaklardır O halde Araf ehlinin cennete girmesi evlat tarikiyle mümkündür Kötülükleri iyiliklerinden fazla olanlar ise cenneme girmeyi hak etmişlerdir Bunlar günahkar müminlerdir Cehenneme girmeyi hak etmişlerdir sözü i̇bn Mesud'un cehenneme girer sözünün gerçek anlamıdır. Çünkü ayette Nisa suresi 48. ayetinde şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder buyruluyor. Ayet bunların durumunun meşiyete bağlı olduğunu yani Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu gösteriyor. Bu sebeple biz cehenneme girmeyi hak etmişlerdir demeyi tercih ediyoruz. Çünkü burada zorunluluk bulunmamaktadır. Allah onları affedebilir. Rabbimiz şirkin altındaki her günahı bağışlayabilir. Sıraat üzerindeki şefaat ile ilgili hadiste bunu gösteriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Peygamberlerin o günkü duası Allah'ım selamete erdir, selamete erdir olacaktır. Sıraat üzerindeki bu şefaat bazılarının cehenneme girerken bazılarının da peygamberlerin dualarıyla kurtulabileceğini göstermektedir. Eğer hasenatların kötülüklerini geçtiği için cehenneme girmeyecek olanlar olsaydı, peygamberlerin onlar için şefaatte bulunması gerekmezdi. Dolayısıyla burada kastedilenler edilenler cehenneme girmeyi hak eden ancak peygamberlerin şefaati sebebiyle affedilenlerdir. Bu sebeple günahları daha fazla olduğu için cehenneme girmeye hak eden bu kimselerin bir kısmı cehennemden kurtulurken diğer bir kısmı kurtulamayacaktır. Rabbimiz bunlar dilerse affeder, dilerse azap eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerin o günkü duası Allah'ım selamete erdir, selamete erdir, olacaktır şeklindeki hadisi günahkarlar sırat üzerindeyken cehenneme yuvarlanabilecekken bir kısmının bağışlanabileceğini ifade etmektedir. Büyük günahlarla ilgili hadis bunu gösteriyor çünkü şöyle buyuruluyor Bukhari ve Müslim rivayet ediyor yine büyük günah büyük günah işleyenlerden bir kısmı dünyada cezalandırılır bu onlar için kefaret yerine geçer şey bazıları da Rabbimiz tarafından gizlenir ve yani Allah örter onların günahını ve onların durumu Allah'a kalmıştır dilerse affeder dilerse cezalandırır. Tabii o da bir kefarettir. Bütün bunlar tevbe etmeyenler hakkında geçerlidir. Çünkü bu aktardığımız, e, deminden beri aktarılanlardan dolayı şirk üzere, şirk üzere ölme, ölmeyip de şirkten tevbe ederek ölenler affedilecektir. Şirkten tevbe edenler affedilecektir. O halde günahtan tevbe edenler affedilmeye daha layıktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Zümer Suresi 53. ayetinde. De ki ey günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder, bağışlar. Çünkü o gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhameti fazladır. Bu ayette günahtan tevbe edenler kastedilmektedir. Yani tevbe de Allah beni bağışlamaz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 Tevbe etmeyen ancak günahı dünyada örtülenler ahirette ya cezalandırılacaklar ya da affedileceklerdir. Günahlarından tevbe etmeden ölenlerin bir bölümü cehennemden kurtulurken diğer kısmı kesinlikle cehenneme girecektir. Şefaat hadisi de bunu gösteriyor. Çünkü bu hadiste bazı günahkar Müslümanların cehennemden çıkacağı anlatılıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir başka haziste şöyle buyuruyor. Bukhari ve Müslim rivayet ediyor bunu da. Kalbinde zerre kadar hayır bulunan ve la ilahe illallah diyen kimse mutlaka cehennemden çıkacaktır. O halde bu kimseler kötülükleri iyiliklerinden daha fazla olduğu için cehenneme gireceklerdir. Meşhur ve mütevatir şefaat hadislerinde bu durum açıkça görülmektedir. Mesela müminler cehenneme girmiş kardeşler için şefaatte bulunacaklardır. Şöyle diyecekler. Rabbimiz... Onlar da bizimle birlikte namaz kılar, oruç tutar, hacc ederlerdi. Yani bu kimseler namaz kılmalarına, oruç tutmalarına ve hacc etmelerine rağmen cehenneme girmiş kimselerdir. Bunun üzerine allah Teala onlardan cehennemden çıkarılmasını isteyecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin ve meleklerin şefaatinin ardından Rabbimiz, Melekler, peygamberler ve müminler şefaatte bulundu. Artık sadece merhametler merhametlisi kaldı diyecek ve ateşten bir parça alıp orada hiçbir hayır işlememiş kimseleri çıkaracaktır. Bukhar ve Müslüm rivayet ediyor. Bu hadis dört ibadeti terk edenleri tekfir etmeyenlerin en sağlam delilidir. Yani namazı, orucu, haccı, zekatı terk edenin kafir olmadığına e, söyleyen alimleri açık bir delilidir bu. Bu itibarla Günahları iyiliklerinden fazla olan Müslümanlar Allah'ın dilemesine tabidir. Allah dilerse onları bağışlar, dilemezse bağışlamaz. Hülasa günahkar Müslümanların bir kısmının cehenneme gireceğini ancak orada ebedi kalmayacaklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Ehl-i sünnet alimleri bilerek kelime-i şehadeti söylemeyenleri tekfir eder ve cehennemlik olduğuna hükmederler. Bu noktada ittifak halindedirler. Burada iki mesele söz konusudur. Birincisi... Bu kimseler dünyada kafirdir. İkincisi ahirette de cehennemliktir. Kişinin kalbinde la ilahe illallah olup bunu gizlemesi, söylememesi veya buna aykırı olan bir şey söylemesi mümkün değildir. Bazıları bunun Allah ile kişi arasında olduğunu, ikrah olmadığı halde kelime-i şehadete aykırı şeyler söylese dahi Müslüman sayılması gerektiğini iddia etmişlerdir. Bu kişi İslam'ın hak olduğunu kesin olarak inansa dahi ikrah olmadığı halde, Kelime-i şehadete aykırı şeyler söylerse dinden çıkar. Doğrusu budur. Yani herhangi bir zorlama olmadığı halde, İslam'ın hak olduğunu bildiği halde, kelime-i şehadete aykırı şeyler söylerse dinden çıkar. Bu sebeple biz bilerek kaydını koyuyoruz. Yani kişi kelime-i şehadete ikrara gücü yoksa ya da küfrü mucip, küfre icap ettiren şeyler söylemeye zorlanıyorsa mazur sayılır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. ''Kalbi imanla dolu olarak mütmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yani zorlanıp da, yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır.'' Na'il Suresi 106. Ayet. ''Eğer kişi dilsiz olduğu için kelime-i şehadeti ikrar edemiyorsa, Kalbindeki imana La İlahe İllallah'ı işaretle göstermesine ya da biliyorsa yazısına itibar edilir. Ehli sünnet alimlerinin bir başka delili de Bukhar ve Müslim'in rivayet ettikleri insanlar La İlahe İllallah diyene kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Bunu söyleyince can ve mallarını benden kurtarırlar. Ancak bu kelimenin hakkı müstesna. Bunun hesabı Allah'a aittir, hadisidir. Bilerek kelime-i şahadeti söylemeyenlerin kafir olmadığını aşırı mürceyeler söylemektedir. Bunlar imanı sadece marifet yani bilmek olduğunu iddia ederler. Yani la ilahe illallah'ı bilip söylemeyenler de mümindir. La ilahe illallah'ı biliyorsa fakat söylemiyorsa yeterlidir demişlerdir, mümin saymışlardır. Maalesef pek çok eşerlerde de bu kanaattedir. Yani kelime-i şahadeti dil ile ikrar onlara göre gerekmiyor. Halbuki bu aşırı mürciyelerin sapık mürcelerin itikadıdır. Onların bu kanaatine göre İblis, Firavun, Ebu Cehil de mümin sayılmalıdır. Çünkü Kur'an şöyle buyuruyor. Vicdanları onların doğruluğuna şahidik ettiği halde sırf kibir ve haksızlık saikiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. Nemil suresi 14. ayet. Yani onlar bilmelerine rağmen kibirlerinden, fesatçılıklarından dolayı ne yapmamışlar? Kelime-i ikrar etmemişler ve kafir olmuşlardır. Allah Azze ve Celle tarafından bu açıkça bildiriliyor. Musa Aleyhisselam da Firavun'a şöyle der. İsra Suresi 102. ayetinde ifade edildiğine göre. Musa da şöyle cevap verdi. Pek iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum. Evet. Burada Firavun'un Hakkı bildiği ifade ediliyor. Müşrik kureyşleri hakkında da şöyle deniliyor. Ey Resulüm onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette peki biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile bile, bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. En'am suresi 33. ayet. Yani Mekkeli müşriklerin inkarı bile bile bir inkardı. Bunlar kendi işlerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğuna inanıyor ve onu tekzip edemiyorlardı. Yalan, yalancı sayamıyorlardı, yalanlayamıyorlardı. Aynı şekilde iblis içinde Allah'ın emrini inkar etme durumu söz konusu değildi. İblis Allah'ın emrini inkar etmemişti. Çünkü Allah emri verdiği zaman o da meleklerin arasındaydı. Yani emri doğrudan Allah'tan almıştı. Bunu inkar etmesi mümkün değildi. Yahudiler de kendi işlerinde Nebi aleyhisselatü vesselamı yalanlamıyorlardı. Onun Tevrat'ta bildirilen peygamber olduğunu çok iyi biliyorlardı. Allah azze ve celle Enam suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin alimleri o peygamberi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama kendilerine acımayıp kendi kendilerini en büyük hüsrana uğratanlardır ki iman etmezler. Yani küfürleri düşmanlıktan kaynaklanıyordu yoksa bilmemelerinden değildi. Bu itibarla Ebu'l Hasan el-Eşari'nin İman marifedir sözü batıl bir sonucu ortaya çıkarmaktadır. Eğer kelime-i şehadete kalp ile iman ettiği halde diliyle ikrar etmeyenin kafir olduğunun delili nedir diye sorulursa bunun cevabı da şöyledir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste insanlar la ilahe illallah ne kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bunu söyledikleri zaman canlarını ve mallarını benden kurtarırlar ancak bu kelimenin hakkı müstesna. Bu hesabı Allah'a aittir hadisidir. Bu hadis onların küfrünün delilidir. Yani bunu söylemedikleri zaman kafir olduklarının de, e, delilidir bu hadis. Bir başka kutsi hadiste, ''İzzetime ve celalime yemin edelim ki, ''La ilahe illallah diyenleri cehennemden çıkaracağım.'' buyruluyor Allah Azze ve Celle tarafından. Bukhari-i Müslim ediyor bunda. E, bunu demeye bağlıyor Allah Azze ve Celle. O halde kişilerin can ve mal dokunulmazlığı nasıl gerçekleşir diye sorulursa da cevabı şu. Kişi söyleyebiliyorsa dil kelime-i ikrar etmelidir. Eğer Arapça bilmiyorsa manasını söylemelidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Dil ile işaretle, dilsiz ise işaretle göstermelidir. Eğer bunların hiçbiri mümkün değilse... ...bunların yerine geçecek ve kelime-i şehadete iman ettiğini ortaya koyacak bir yol bulunmalıdır. Bir burhan ortaya konulmalıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i Cezime veya Cüzeyme oğulları kabilesine göndermişti. Ve onları Müslüman olmaya davet etmişti. Onlar Müslüman olduk diyemediler. Sabahna, Sabahna dediler. Sabi olduk, Sabi olduk. Veya sapıttık, sapıttık anlamına geliyor. Böyle dediler. Bunun üzerine Halid bin Velid onları, onlarla savaştı, onlardan esirler aldı. Daha sonra Halid esirlerinde öldürülmesini emretti. İbn Ömer esirin esirini kendi aldığı esiri öldürmeyi reddetti ve başka sabilerinde öldürmeyeceğini, durumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arz edene kadar bu emri uygulamayacaklarını söyledi. Burada e, ayrıca şey de var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tayin ettiği bir komutan bir emire sahabelerin şeriata aykırı bir emir vermeleri dolayısıyla sahabelerin itiraz etmesi var. Yani tasavvuftaki kör teslimi yerle bir eden bir e, delildir bu da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı bu olayı duyunca ve iki kere Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığından beriyim buyurdu. Bukhari Nesai ve Ahmed bin Hanber rivayet ediyor bunu. Onlara diyet ödedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim cüzeymeye. Çünkü La ilahe illallah diyemeyenler için onun yerine geçebilecek bir ifade de geçerlidir. Fakat Halid bin Velid bunu bilmiyordu. Halid bin Velid burada bir iştihat hatası yapmıştı. Sabahna sözünün yani onların kendi dillerinden La İlahe illallah yerine geçebilecek bir söz söylemelerinin Geçerli olduğunu bilmiyordu. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıkladıktan sonra öğrendi. Burada yine tekfircilere bir reddiye var. Cehaleti mazeret saymayanlara bir reddiye. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i tekfir etmiyor bakın burada. Haksız bir tekfirde, haksız can kıymada bulunuyor. Yani Müslüman olduklarını ifade eden bir kavimle yani Müslümanlarla savaşıyor. Müslümanlarla savaşmak ise küfürdür. Halb Allah Resulü tekfir etmiyor. İşte bu da cehaletin mazeret olduğunun bir delilidir. Evet La ilahe illallah sözü ancak bunu dille ifade edebilenler için geçerli. Sahih geçen Ebu Talib'in ölümüyle ilgili kıssada Ebu Talib'in La ilahe illallah demeyi reddettiği ve bunun yerine kafir olarak ölüp cennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra akraba bile olsalar Müşriklerin affedilmelerini istemek peygamberin de müminlerin de yapacağı bir iş değildir. Yani Tebe Suresi 113. ayetinin indirildiği ifade edilmiştir. Bu da cehennemde ebedi kalacağının delilidir. Ne için? Sırf söylememesi. Yoksa ameli noktada Ebu Talib'in Müslümanlara yardımı bugün bizlerden çok daha fazla olmuştur. Hülasa bilerek kelime-i şehadeti söylemeyen kimselerin hükmü konusunda iki mesele vardır. Bir, bu kimseler dünya ahkamı bakımından küfre girmiş sayılırlar. Kelime-i tevhidi söylemeyenler. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara La İlahe deyince deyinceye kadar savaşmakla emrolundum buyuruyor. İlahi rivayet devam ediyor. İki, bu kimseler ahirette ebedi cehennemde kalacaklardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La İlahe illallah diyenler cehennemden çıkacaklar buyurmuştur. La İlahe İllallah demeyenler çıkmayacak. Yani mevhumu muhalifin... E, bu, delildir burada. Dolayısıyla la ilahe illallahı diliyle ikrar etmeyenler cehennemden çıkamazlar. Tembellik yaparak dört temel ibadeti terk etmeye gelince namaz, zekat, oruç ve hacdan oluşan dört temel ibadeti inkar ya da red yoluyla değil de tembellik yaparak ve hatasını bilerek terk edenlerin durumu konusunda İslam alimleri arasında meşhur bir ihtilaf söz konusudur. Bu ibadetleri farz saymayarak ...ya da bağlayıcı görmeyerek reddeden ve inkar edenler ise tembellik yaparak bu ibadetleri yapmayanlardan farklıdır. Mesela tembelliği sebebiyle oruç tutmayan bir kimseye neden böyle yaptığı sorulduğunda orucun farziyetini inkar etmez... ...ve kendisinin yorgunluğunu ve aşlığını öne sürer. Zekatı neden vermediği sorulsa mal az, sorumluluk çok, fakir olmaktan korkuyorum der. Neden hac yapmadığı sorulsa hava sıcak, ben çabuk yoruluyorum der. Yani bu kimseler ibadetleri inkar etmemekte, yalnız tembellik yaparak terk etmektedirler. İşte alimlerin tekfirinde ihtilaf ettikleri kimseler bunlardır. Bazıları bu fiili büyük küfür sayarken bazıları küçük küfür saymışlardır. Bu ikinci görüş alimlerin çoğunluğuna aittir. Yani küçük küfür sayma görüşü. Allah kendisine hıfz eylesin. Ebu Said Hoca namazın terkinin hükmüne dair... E, risalesinde bunu büyük küfür olarak değerlendiren alimler arasında Elbani hafazaullah da Allah rahmet eylesin estağfurullah e, o da e, küçük küfür yani namazın terkinin dinden çıkarmadığı görüşünde olan alimler arasında son dönem ilmehli içerisinde e, bizim bildiğimiz isimleri zikrediyorum burada yoksa e, zikredilebilecek pek çok isim var Ehl-i Sünnet alimler arasındaki ihtilaf yalnızca bu dört ameli tembellik yaparak terk edenlerle ilgilidir ve bu ihtilaf başka emirlerin terkinde yaşanmamaktadır. Mesela, efendisinden kaçan bir kölenin kafir olmadığı noktasında ihtilaf bulunmamaktadır. Efendisinden kaçan bir köle hadiste kafir olarak zikredilmiştir ama onun kafir olmadığı konusunda yani efendisinden kölenin kaçmasının küfür olmadığı konusunda dinden çıkaran küfür olmadığı konusunda icma ittifak vardır. Halbuki bu noktada bakın ne bulur? Efendisinden kaçan köle kâfir olur. Müslim rivayet eder bunu. Hadise rağmen böyle ittifak nasıl oluyor? Şimdi e, diğer naslardan dolayı mesela buradaki anlaşılması gereken mana nankörlük. Efendisinden kaçmasıyla küfür ediyor ama bu küfür Kelime anlamı nankörlüktür. Kişi kafir yapan değil. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam bu ifadesi Ehl-i Sünnetler alimlerinin icmasıyla hakiki küfrün dışında bir şey olarak ifade edilmiştir. Yine kocasına itaat etmeyen bir kadın da kafir olmadığı noktasında bir ihtilaf bulunmamaktadır. Küfranil aşir diyor ya hani hadiste. Sizden diyor, kadınlardan diyor seslendiği zaman onlara. Cennete girecek olan çok azdır diyor. Bunların sebeplerinden birisi küfranı aşirdir diyor. Yani kocalarınıza e, nankörlük etmeniz. Burada da küfür kelimesi geçer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tasattukta bulunun, bol bol istiğfar edin diyor kadınlara. Çünkü cennet ehlinin genelde kadınlardan olduğunu gördüm. Onlardan Birisi bunu dinleyen kadınlardan birisi biz neden Cennem'in çoğunluğunu oluşturuyoruz ki diye soruyor. Allah Resulü çok lanet edip kocalarınıza karşı küfranda bulunuyorsunuz diyor. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmiştir. Buradaki küfranın gerçek küfürden farklı olduğu noktasında bir ihtilaf yoktur. Yani ebeveyne itaatsizlikle aynı kategoridedir. Efendisinden kaçan köleyi, kocasına itaat etmeyen kadını ve helal kabul etmeden faiz yiyenleri tekfir edenler sapıklıktadır ve bidat ehlindendir. Hatta bunları tekfir edenler riba yemekten, faiz yemekten daha büyük bir suç işlemektedirler. Halbuki namaz, oruç, hac ve zekat böyle değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namaz hakkında şöyle buyurmuştur. Onlarla bizim aramızdaki yani müşriklerle birimiz, bizim aramızdaki fark namazdır. Namazı terk eden küfre girmiş olur. Bunu Nesai, Tirmiz ve İbn-i rivayet eder. Bu noktada iki tefsir bulunuyor. Bu kimse ya büyük küfre girmiştir ya küçük küfre girmiştir. Ehli sünnete göre her ikisi de mümkündür. Her ikisi de mümkündür. Dolayısıyla bu iki görüşten birini tercih kişiyi bidatçı yapmaz. Burada iştihadi bir mesele söz konusudur. İmam Ahmet bin Hanbel, İshak bin Rahuye, Abdullah bin Mübarek bu kimseleri büyük küfre girmiş sayarlar. Namazı terk edenin tekfir edileceği pek çok sabi ve tabiinden de nakledilmiştir. Ancak bu konuda farklı düşünenler ne bidatçı ne de fazlık kabul edilebilir. Bu konu ısrarla büyük günah işleyen, zina edip hırsızlık yapanların tekfiriyle aynı değildir. Büyük günah işleyen, zina eden ve hırzlık yapanları tekvir edip bunların ebedi cehennemde kalacağını söyleyenler bidatçıdır ve haricilerle mutezileler gibi davranmış olur çünkü hariciler büyük günah işleyenlerin kafir olduğuna ve ebedi cehennemde kalacağına inanmaktadılar aynı şekilde bir parantez daha atmamız burada mecburi çünkü günümüzde bir takım e, ilimden habersiz kimseler bir takım cahilleri önder edinen kimseler ne diyorlar Canım biz harci değiliz. Evet tekfir ediyor olabiliriz bazı kimseler ama biz harci değiliz. Çünkü harci dediğin büyük günahtan dolayı tekfir edenlerdir diyor. Halbuki harcıların tekfir ettikleri nokta nedir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir ayetidir. Bu ayeti ne yapıyorlar? Bu ayette her kim bu ayete göre hareket ederse yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederse büyük küfür işlemiştir diyorlar. Bu sebeple ehl Sünnet'e muhalefet ediyorlar, harici oluyorlar. Allah'ın indirildiğinden başkasıyla hükmetmek küçük küfürdür. İnkar etmek büyük küfürdür. Her kim Allah'ın indirildiğinden başkasıyla hükmetmekten dolayı tekfir ederse o kimse haricidir. Ama teşriği burada ayırmamız gerekiyor. Yani teşride bulunma uygulanan bir yasa koyma. Devlet yasası haline getirme. Bu teşride bulunmak büyük küfürdür. Neden? Biz bunu Mayda 44'ten dolayı söylemiyoruz. Şura suresi 21. ayetinden dolayı söylüyoruz. Yoksa onlara Allah'ın indirdiğinden başka, başka şeyleri meşru kılacak, teşri yapacak, teşri kılacak ortakları mı var diyor Allah Azze ve Celle. Şirk diyor buna Allah Azze ve Celle. İşte bu şirktir. Bunun şirk olmasının yanında her teşride da tekfir etmek gerekmiyor ayrı mesele. E nasıl oluyor şimdi? Bütün naslarda böyle. İşte bütün amellerde böyle zaten mesele. Mesela namazı terk eden birisine ne yapıyoruz? Hüccet-i ikame etmeden tekfirde bulunamıyoruz. Hüccet-i ikame edeceksin, namazın terkinin küfür olduğunu mutmain bir şekilde kabullenecek. Buna rağmen kılmayacak. Bu konudaki cezayı bilecek. Buna rağmen ısrar edecek o küfürde. Yani küfür olduğunu bile bile bunda devam edecek. İşte bu kimse o zaman tekfir edilir. Allah'ın indirdiğinden başka hüküm koyma böyle. Teşride bulunma da böyle. Teşride bulunmanın Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme arasındaki fark birisinde hüküm koymak vardır, birisinde hükmetmek vardır. Nasıl? Gülhan abi bir hüküm koyar, ben o hükümle hükmederim. Bu Allah'ın indirinden başkasıyla hüküm olur. Gülhan abi bir kıyas yapar ki aynı sözü söyleyenler ne hikmettir ki kıyası da caiz görüyorlar. Dinde kıyası da edinleyi şeriyeden görüyorlar. Kıyasla delil hükümler koyuyorlar. Aynı kişiler. Birisi kıyasla hüküm koyacak. Yani teşride bulunacak. Daha bir işlemiş olacak. Ben de o kıyası alacağım. Onunla hükmedeceğim. Yani Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmiş olacağım. Ve ben büyük bir işlemiş olacağım, o iştirat hatası yapmış olacak sadece, öyle mi? Biz burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkese teberliğimizi ortaya koyuyoruz. Teşride bulunan zalim idarecilere düşmanlığımızı ortaya koyduğumuz gibi, haricilere de aynı düşmanlığı ortaya koyuyoruz. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin en azılları, onlardan daha beter bir şekilde azılları. Harici köpekleridir. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam çok ağır ifadeler kullanmıştır hariciler hakkında. Cehennem köpekleridir demiş. Cehennem köpekleridir demiş hariciler hakkında bir Müslümanın haricilik fitnesine düşmekten, diğer fitnelere düşmekten daha fazla sakınması lazım. Evet. <gülüyor> Büyük günah işleyen, zinaden ve hırsızlık yapanları tekfir etmeyle Namazı terk eden, tekvir etme arasındaki farkı inşallah burada daha iyi anlamışızdır. Çünkü namazı terk eden, tekvir etme Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit hadislerle malum bir meseledir. Ama hırsızlık yapan kafirdir. Böyle bir ifade var mı? Yok. Ama hırsızlık yaptığı sırada mümin değildir diyor değil mi? Yani hırsızlığı kişiyi dinden çıkaran bir küfür olmadığı başka naslarla açıklanıyor. Ama namazda böyle bir şey yok. Bu sebeple biz e, namazın terkinin küçük küfür olduğunu söyleyen alimlerin görüşlerine burada karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki da, yani, onların delaleti kat'i değil yani bu noktada kesin bir delaleti yok yani mana olarak. Çünkü e, Nas'a bakın diyor ki hiçbir hayır ameli olmadığı halde. Biz burada bir takım şartlar koyuyoruz namazın terkinde. Mesela namazın terkinin küfür olduğunun bilinmesi gibi. Namazın terkinin küfür olduğunu bilmeden ölen bir kimse namazı terk ettiği halde ölürse bak bu kimse büyük günah işlemiş olarak ölüyor değil mi? Ama kafir olmuyor. Dolayısıyla la ilahe illallah sözle kurtulur bu insan. Ama bilmesine rağmen böyle bir işle yaparsa, bir amel işlerse o zaman... Naslar namazın terkini küfür olarak ifade ediyor. Bunun küçük küfür olduğunu ifade eden bir nas yok. Açıkça devlet eden bir nas yok bu konuda. Bu konuda ayrıca bir delilimiz yani neden böyle anlamamız gerekiyor? Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ettiğinde ne diyor? La e, şey İslam'ın emirleri, farzları ortadan o kadar kaybolacak ki din adına bir şey bilinmeyecek. Namaz, oruç, ibadetler, haç mensekleri bunlardan bir şey bilmeyecek. İki insan, iki yaşlı insan, erkek ve kadın. La ilahe illallah diyecek de biri diğerine sen ne diyorsun böyle bunun anlamı ne ki diyecek diyor. O da ben anlamını bilmiyorum. Yani e, bu sözün mahiyetini tam bilmiyorum. Fakat bizden öncekilerden bu şekilde duydum onun için söylüyorum diyecektir diyor. Bu kurtaracak mı Eyhu Zeyfe? Vallahi bu ona yetecek diyor kurtarmaya diyor. Bu ne zaman geçerli? İlim ortadan kalktığı zaman. Allah Azze ve Celle kullarını ancak ilmi, hücceti ulaştırdıktan sonra mesul tutuyor. Hüccet ulaşmamışsa bu mesuliyet de yok. Evet. Cumhurun yani çoğunluğun bu hükmünün kaynağı hakkında yani e, namazın terkini küçük küfür olarak görenlerin kaynağı şöyle Günahkar Müslümanların cehennemden çıkacaklarına dair hadis. Az önce senin de söylediğin gibi. Allah cehennemde hiç hayrı işlememiş bir kavmi çıkaracaktır. Bir başka hadiste Nebi Aleyhisselam, Vesselam. Malı mülkü olan herhangi bir kimse zekatını ödemezse cehenneme girer. O mallar levhalar halinde getirilecek ve adamın iki yanı ve alnı kızartılacaktır. Ta ki Allah Teala'nın 50 bin sene süren hükmü hüküm günü gelinceye kadar. Sonra o kişi artık cennete mi gider, cenneme mi bilinmez diyor Nebi Aleyhisselatü Müslim hadisi bu. Bu hadis zekatını ödemeyen kimselerin 50 bin sene azaba uğrayacakları konusunda açık bir delildir. Bunun ardından cennete girmeleri ise mümkündür. Eğer kafir olsalardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennete mi cenneme mi girecekleri bilinmez demezdi. Cenneme girecekleri kesindir çünkü bu şekilde ölen, kafir olarak ölen... Cehennemden çıkamaz. Oruç tutanların kâfir olmadığının delili ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'da cima yapan adama kaza ve kefaret öngörmesidir. Bu ceza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adamı Müslüman saydığını gösteriyor. Bu itibarla temel dört ibadeti yapmayanların dinden çıktıkları kanaatinde değiliz. Ancak yine de buna küçük küfür diyebiliriz namaz hariç. Yani ittifak edilen ne? Namaz küçük küfür. Ama biz diyoruz ki delillerin gösterdiği namazın terki büyük küfür. Burada sadece böyle bir ayrılık var. Bunun dışında namazın küfür olduğu konusunda bir istavra, nam, namazın terkinin küfür olduğu konusunda bir ihtilaf yok. Ama ihtilaf nerede? Büyük küfür mü, küçük küfür mü meselesinde. Peygamber Aleyhisselatü vesselam namazın kılmayışını küfür olarak nitelendirmiştir. Bu dört temel ibadeti yapmayan bir kimse ''Namaz, oruç ve zekatın terki ve insanların hac ibadetinden alıkonulması için çalışırsa...'' Buraya dikkat edin. ''Namazın alıkonulması için, zekatın alıkonulması için, orucun, zekatın terki için, bunlar için çalışırsa, hac ibadetinden alıkonulması için çalışırsa...'' ''Mesela Ramazan'da oruç tutmayacağız.'' Hatamızın farkındayız ancak oruç tutmadık diye cezalandırılmayı da kabul etmiyoruz. Bu konuda bize ceza vermek isteyenlerle savaşırız. Namazı terk edenleri cezalandırmak isteyenlerle vuruşuruz derse. Yani bugün tıpkı işte kahrolsun şeriat diyenler gibi. Şeriat istemeyiz diyenler gibi. Aynı onların durumu gibi. Ve namaz kılmayanları savunmak için savaşırsa bu kimselerin öldürülmeleri konusunda icma vardır. Alimler şöyle diyor. Devlet başkanına karşı zekat verilmemesi ya da namaz kılınmaması için savaşanlarla savaşılır. Bu konuda icma vardır. Buradaki icma zekat ve namaz hakkındadır. Aslında icma İslam'ın şiarlarından sayılan ve vaciplik konusunda icma bulunan her şeyi kapsamaktadır. Eğer bir grup içki içeceğiz ya da yanımızda içki içilmesine izin vereceğiz. İçkinin haram olduğunun bilincindeyiz. Hatağımızı da biliyoruz ancak yine de bizlere içki cezası verilemez. Bunun farz olduğunu biliyoruz ancak bu cezayı bize tatbik etmenize izin vermeyeceğiz derlerse devlet başkanının İslam halifesinin yani bunlara karşı kuvvet kullanması gerekir. Onlarla savaşılması tekfir edilmelerinden farklı bir meseledir. Tekfir edilmelerinden farklı bir meseledir. Tıpkı Ebubekir radıyallahu anh'ın zekat vermeyenlerle savaşması gibi. Her ne kadar hanbeliler içerisinde zekatın verilmemesi ve namazın kılınmaması için savaşanlar kafirdir diye bir görüş varsa da tercihe şayan görüş bunların tekfir edilmeyeceğidir. Onlarla savaşılır ancak tekfir edilmezler. Bu dört temel ibadeti inkar ederek terk edenler ise, inkar ederek terk edenler ise bakın az önceki örnekte ne var? İnkar yok. İnkar ederek terk edenlere gelince kesin olarak dinlen çıkarlar. Bu dört temel ibadetin dışındaki şeyleri inkar sebebiyle terk edilenler hükmün hakkında ise şunlar söylenebilir. Mesela anne babaya iyiliği, akraba ziyaretini, üzerine vacip olmuş cihadı inkar ederek terk edenler ittifakla dinden çıkarlar. Çünkü bu durumda zarureten bilmesi gereken dini bir hükmü inkar ediyorlar demektir. Ya da dine ait olduğunu bildiği bir şeyi inkar yoluna sapmaktadırlar. Haramı helal kabul etmekte böyledir. Yani e, haram helal kabul etmekte e, küfür olması için şu şarttır. Onun din tarafından, yani kitap ve sünnet ile haram kıldığının bilinmesi şarttır. Tabi bu konuda bazı iştihat hataları da söz konusu olabilmekte. Mesela müziğin helalliğini iddia ederek hata eden, sigaranın haramlığını iddia ederek hata edenler bu konuda e, tekfir konusuna malzeme yapılamazlar. Çünkü burada bir iştihat hatası vardır. Mesela e, müziğin helal olduğunu iddia edenlerin ilki İbni Hazm olmuştur. Allah onun taksiratını affetsin. O e, ile ilgili yazdığı bir risalesinde bazı müziği yasaklayan hadislerin kendisine sabit ve sayı yollarla ulaşmaması sebebiyle bunu yapmıştır. Fakat bu bugün bizim için e, bu telafi edilmiştir. Sabit naslarla elimizde müziğin haram olduğu kesindir. Bir kimse bu nasları bilmeden müziğin haramını inkar ederse biz onu tekfir etmeyiz. Fakat fasıklığını söyleriz, e, nasları söyleriz. Ondan sonra helalliğini iddia ederse o zaman e, şeyi girer devreye. Aynı şekilde sigara konusunda ne var? İşte zarar veren şey... Haramdır diye ne yapmışlar? Dindeki temel bir takım külli kaydelerden böyle bir kıyaslama yoluna gitmişlerdir ve sigaranın haram olduğunu iddia etmişlerdir. Bu kimseleri de tekvir etmeyiz. E, hatta bilakis iştihatlarından dolayı sevabalıklarını bile söyleriz. Ama e, bazı cahillerin yaptığı gibi, meselenin elini sonunu düşünemeyenlerin yaptığı gibi işte sigaraya helal diyen ahmaktır veya haram diyen ahmaktır gibi ifadeleri de kullanmayız. Evet, dört temel ibadet, terki ile diğerleri arasındaki yegane fark, bunların tembellik yoluyla terk edilmesi noktasındadır. İnkar edilirse herhangi bir farklılık bulunmuyor. İnkar edilirse küfür. Bunların farziyeti inkar edilirse küfür. Dinden olduğu zarureten bilinen usları inkar edenler küfre girer. Bunların yapılmaması için uğraşan, savaşan ve mücadele edenlerin hükmü de, Dört temel esasın terk edilmesi için uğraşanlarla aynıdır. Ehli i Bidat'ın tekfirine gelince eli i Sünnet alimlerinin icması dışında bazı ehli Bidat gruplarının tekfiri alimler arasında meşru bir ihtilaf söz konusu olmuş bu konuda. Hatta bu iştihadi bir konu olarak değerlendirilmiş. Hariciler ile kaderiye, mutezile ve rafiziye'nin sonraki dönem temsilcilerinin tekfiri buna örnektir. Alimlerden bazısı bunların 72 fırkaya sokarken bir kısmı onları 72 fırkanın da dışında görmektedir. Yani kafir görmektedir. Mesela İbnül i Mübareke e, bidat fırkaları solduğu zaman 4 tane fırka sayıyor. Peki ya Cehmiye'yi saymadın diyor. Sen bana Müslüman fırkaları sordun diyor. Kafirleri sormadın diyor. Yine İmam Malik'e birisi e, diyor ki Kur'an mahluktur diyenler hakkında ne dersin diyor. Şu kafirin boynunu vurun diyor bu sözü söyleyene. Bunu ben söylemiyorum sadece naklediyorum diyor. İmam Malik de diyor ki ben bu sözü senden duydum diyor. Yani cehmilik bidatinin e, küfrünü e, kafirlik olduğunu ifade ediyor. Dikkat edilecek olursa az önce kaderiye'nin sonrakilerinden bahsettik. Mesela günümüzdeki Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu gibi e, Dalale Tehli bunlara örnektir. Çünkü bunlar Allah olaylar olmadan önce bilgi sahibi değildir diyen aşırı kaderiler kesin olarak dinden çıkmış sayılırlar. Allah olaylar olmadan önce bilgi sahibi değildir diyorlar. Olayların bukundan önce. Ali radıyallahu anh'ı Allah sayan Rafiziler de böyledir. Yahut Hakim'in Ebi Emrillahı, e, hakim bir Ebi Emri, hakim bir Emrillahı, e, ilah addeden Dürziler yine kafirdir. Bunlar ne bizde dinden çıkmış sayılırlar. İskender Evrenos'unu daha önce zikrettik. Bunu peygamber olarak görenler de yine kafir sayılırlar. İran ve Irak şiasından olan Ebu Bekir ve Ömer anhumaya sebbedenlerin, sebedenlerin, küfredenlerin tekvir noktasında ehli i Sünnet alimleri arasında bir ihtilaf bulunuyor. Alimlerden bir bölümü bunları tekvir eder. Her ne kadar Ali radıyallahu anh harceri bir bütün alimde tekvir etmemiş olsa da muhaddislerin bir kısmı harceri dinden çıkmış sayar. Çünkü hadislerde ne diyor? Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Fakat biz bu görüşü de ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Çünkü burada da hüküm değil haber vardır. Hariciler okun yaydan gibi, çıktığı gibi dinden çıkarlar. Çıkmışlardır değil bakın. Çıkarlar. Burada haber vardır. Hariciler bu akibete uğrar. 50 sünnete göre bu ihtiadi bir meseledir. Bu sebeple haricileri tekvir eden bir alimi sapıklıkla bidatle suçlamayız. Onları tekvir etmeyenleri de mürciye saymayız. Buradaki ihtilaf namazı terk edenlerin tekfirindeki gibidir. Bu iştihadi bir meseledir ve bu meselede tercih şayan görüş şu şekildedir. Bu fırkaların görüşleri küfrü gerektirir. Ancak kendisine hüccet sunulmadan bu fırkalara mensup muayyen kişiler tekfir olunamaz. Yani bunlar küfrü mucip inanca sahiptirler fakat muayyen bir şahsa sen kafirsin denilemez. Alimlerin çoğunluğu bunların genel olarak tekfir edilmemeleri gerektiği kanaatindedir. Bu fırkalar hariciler, mutezile, kaderiye ve rafıziyenin son, e, son dönemi temsilcileridir. Cumhur bunların tekfir edilmemesi gerektiğini düşünür ancak kendisine hüccet sunulan bir kimse küfrü mucip görüşünde ısrar ediyorsa tekfir edilir. Muayyen bir Müslüman şahıs ancak kendisine deliller arz edildikten sonra tekfir edilebilir i̇bn hazm ve Zahiri bu konuda icma olduğunu ifade eder. İbn-i Teymiye'de Minhac-ı adlı eserinde i̇bn Hazm'ı tasdik eder. Burada kişinin muhalefetinin usul ya da furu, yani itikadi ya da ameli konularda olmasına fark bulunmamaktadır. İbn-i Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Bunların dışındakilere gelince bu görüşün Selefe ve Ebu Hanife, Şafii, Sevri ve Davud bin Ali gibi fetva eline ait olduğunu söyler. Bunlar hata etmiş bir müşteydi günahkar saymazlar. Fetvanın itikadi ya da fer'i konularda olması durumu değiştirmez. i̇bn Hazım Hazm ve başkaları yukarıdaki alemlerden bu görüşü nakletmiştir. Bu sebeple Ebu Hanife, Şafii ve başka alimler hatta Hattabiye dışındaki bidat ehlinin şehadetini kabul ederler ve onların ardında namaz kılarlar. Halbuki kafirlerin Müslümanlara karşı şahitlikleri geçersizdir ve arkalarına namaz kılınmaz. Bu görüşün sahabe, tabi'in ve din alimlerinin görüş olduğunu ileri sürerler. Yani bunlar ister ameli, ister ilmi bir meselesin hata eden müştehitleri tekfir etmez, fasık olduklarını söylemez ya da günahkar saymazlar. Usul ve furu ar arasında fark gözetmek, mutezile, cehmiye ve benzeri kelam ehlinin sözleridir. Bu görüşler daha sonra usulü fıkıh alimlerinin diline de dolanmıştır. Halbuki bunlar sözün hakikatini ve altındaki tuzağı fark edememişlerdir. Usul ve furu arasında bu noktada fark gözetmek bidattır. Ne kitap, ne sünnet, ne icma ve ne de selefin görüşlerinde böyle bir ayrım bulunmamaktadır. Bu ahlende batıldır. Aslında böyle bir farktan söz edenler anlaşılır bir tefrik yapamamışlardır. Kimi üç, kimi dört fark zikretmiştir ki hepsi de batıldır. Evet, minhacüs sünnetin nebeviyede böyle diyor İbn-i İslam hükmü zahiren iki şekilde tespit edilir. Birincisi kelime-i dil ile ikrar etmek. Usame bin Zeyd radıyallahu anh hadisinde Ey Usame o la ilahe illallah dediği halde onu mu öldürdün diyordu. E, bu bunun delillerinden birisidir. E, açık delildir hem de. Bu noktada el i sünnet alimleri arasında da icma bulunuyor. Camül Ulum vel hikemde İbn-i e, bu icmayı naklediyor ve şöyle diyor. Zarureten bilinmektedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girme amacıyla kendisine gelen herkesin kelime-i şehadet getirmesini onaylıyor ve onların dokunulmazlığını kabul ediyordu. Onların Müslüman olduklarını açıklıyordu. Usame bin Zeyd'in kılıcını kaldırdığı bir sırada la ilahe illallah diyen bir düşmanı öldürmesini onaylamamış hatta kızmıştır. Yani Nebi aleyhisselatü vesselam Müslüman olmak için namaz ve zekatı gerekli görmüyordu. Hülasa kişi sadece kelime-i söylemekle Müslüman olmuş sayılır ve sonrasında namaz, zekat gibi ibadet ve farzlardan sorumlu tutulur. İkincisi anne ya da babasından birisinin Müslüman olması. Ebeveyninden biri Müslüman olarak doğan her çocuk Müslüman sayılır. Ebeveyninden hangisinin Müslüman olduğu önemli değildir. Çocuk bali olmadan evvel anne babasından biri Müslüman olmuşsa yine aynı hüküm geçerlidir. Bunun delili Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisidir. Her doğan fıtrat üzere doğar. Bir rivayette bu din üzere doğar ifadesi vardır. O çocuğu o çocuğu Yahudi, Hristiyan ya da mecusi yaban ebeveynidir, anne babasıdır. Kelime-i getiren ya da ebeveyninden biri Müslüman olarak doğan bir kimse şirke düştüğü ya da mürted olduğu bilinmediği halde Müslüman sayılmakta tereddüt gösterilirse... Selef ve Müslümanların icmasına muhalefet edildiği için bidata girilmiş olur. Tıpkı günümüzde bazen işte ben Allah'ın kitabına baktım, Resulünün sünnetine baktım. Bu toplumu değerlendirdim ve müşrik bir toplum olduğuna karar verdim diyor. Aynı şekilde insanların la ilahe illallah dediği ancak manasını anlamadıkları gerekçesiyle kelime-i şehadet getiren bir kimseyi tekfir etmekte bidattır. Bu da selefimizin icmasına aykırıdır. Bunun yegane istisnası dinden olduğu zarureten bilinen bir meseleyi açıkça inkar edip küfre girmiş bir kimsenin diliyle kelime-i getirmesidir. Bu kişi diliyle Müslüman olmakta ancak dinin açık nasını reddettiği için mürtet sayılmaktadır. Yine Yahudi veya Hristiyan bir şahıs la ilahe illallah deyip Nebi sallallahu aleyhi ve sadece Arapların peygamberi sayarsa Müslüman olmuş sayılmaz. Bilakis peygamberin bütün insanlığın peygamberi olduğuna inanmak durumundadır. ...küfründen beri olduğunu açıkça ortaya koymalıdır. Hülasa, mücerred küfürden uzağım sözü bunlar için geçerli değildir. Bunlar, Allah'tan gayrısına ibadet edilmeyeceğine iman ettiklerini... ...ve küfürlerine ve mürtetliklerine sebep olan inançlarından sıyrıldıklarını açıkça göstermek durumundadırlar. Bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığın peygamberi olduğunu ikrar ederek yapabilirler. Müslüman olan bir şahsın mal ve can dokunulmazlığı, namaz kılması zekatını vermesi ve diğer İslam ahkamını tatbik etmesine bağlıdır. Bu konu kişinin Müslümanlığının devamı meselesinden farklıdır. Kişinin mal ve can dokunulmazlığının bulunması kimsenin bunlara tecavüz etmemesi anlamındadır. Yani kimse bunlara musallat olamaz. Bir kimsenin kafir olup olmaması ise başka bir konudur ve şimdiye kadar zaten bunlar açıklandı. ''Dört temel ibadetin terki dışında helal kabul etmeksizin bir büyük günah işleyen kimse ittifakla dinlen çıkmış sayılmaz.'' ''Bununla birlikte bazı büyük günah işleyen Müslümanların can dokunulmazlığı kaldırılmakta ve ölümle cezalandırılmaktadır.'' ''Mesela muhsan zani yani evli veya başından evlilik geçmiş kimsenin zina etmesi halinde recmedilir.'' ''Can dokunulmazlığı kaldırılmıştır.'' ''Devlet başkanı dışında herhangi bir şahsın muhsan bir zaniyi öldürürse kendisine kısas uygulanmaz.'' Çünkü maktulün kanı helaldir. Ancak o şahıs devletin yerine getirmesi gereken bir cezayı uyguladığı için tazir cezasına çarptırılır. Aynı şekilde ödemesi gereken mali bir hükümlü yerine getirmeyen bir kimsenin mal dokunulmazlığı kaldırılır. Mesela bir kimsenin eşine ya da çocuklarına ödemesi gereken bir mal ödenmemişse bu malı alıp o adamın eşine ya da çocuklarına ödeyen bir kimse gasıp ya da hırsız sayılmaz. Ancak devlet başkanı kendi yerine cezayı uygulayan o şahsı tazir edebilir, cezalandırabilir. Cimrilik yaparak zekatını ödemeyen bir kimse tercih yaşayan görüşe göre dinden çıkmış sayılmaz. Ancak mal dokunulmazlığı kaldırılır ve zekatı zorla alınır. Eğer bu sırada devlet görevlerine mukavemet eder ve bu sırada ölürse kanı heder olmuş olur. Hırsızlık nisabı kadar malı çalan kişilerin ellerinin dokunulmazlığı kaldırılır, elleri kesilir. Nisabın altında bir mal çalanlar ise çaldıklarının iki katını öderler. Yani bu kadarlık bir malın dokunulmazlığı kalkar. Yine zina iftirasında bulunanların dokunulmazlığı kaldırılır ve celde cezası, sopa cezası uygulanır. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlar kelime-i getirene namaz kılıp oruç tutana kadar onlarla savaşmakla enrolundum diye devam eden hadisinin kapsamındadır. Genel anlamda Müslümanların tekfirinden sakınmak önemli vaciplerden birisidir. Müslümanlığı konusunda kesin kanaat olanlar ancak kafir olduklarına dair yakini bilgi varsa tekfir edilebilirler. Yani la ilahe illallah diyen ya da Müslüman bir ebeveyinden doğan bir kimse ancak küfrüne dair kesin bir bilgi varsa tekfir edilebilir. Bu hükmün dayanağı kardeşine ey kafir diyen olursa ikisinden birisine bu döner. Yani ya karşısındaki kafirdir... Eğer o kafirdir değilse o söz kendisine döner. Hadisidir. Yani o sözü söyleyene tekfir günahı döner. Bu da oldukça büyük bir günahtır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Bir Müslümanı kafir saymak onu öldürmek gibidir. Yani bir Müslümanı tekfir etmek çok büyük bir günahtır. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Müslüman kardeşine ey melun, ey lanetlik kişi diyen onu öldürmüş gibi olur. Yani onu öldürmüş günahı kazanır. Elbette onu gerçekten öldürmek daha büyük bir fiildir. Bir başka hadiste Müslüman bir başkasının dokunulmazlığı bulunan kanına girmedikçe özgürce yaşar buyurulmaktadır. Bukhari ve Ahmet bin Hanber rivayet eder bunu. Bir Müslümanı katletmek büyük bir günahtır. O halde kendi evinde otururken binlerce, milyonlarca insanı öldürenleri varın siz düşünün. Binlerce insan tekfir edenler ve onlara lanet edenler harici inancına sahip kimseler demektir. Onları silahla öldürenler onları haksızca tekfir edenlerden daha fazla günah kazanmazlar. Yani düşünün bakın Irak'a Amerikan orduları kafir ordular saldırıyor. Afganistan'a saldırıyor ne kadar Müslümanın kanını döküyor değil mi? İşte bak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Bir Müslümana kafir demek onu öldürmek gibidir diyor. Bir topluma kafir demek o toplumu öldürmek gibidir. Şimdi hangisi diğerinden daha hafif kalır? Müslümanlara saldıran düşmanla savaşıldığı gibi, onlara karşı çıkıldığı gibi, Müslümanları tekfir eden harici sapıklarına da aynı şekilde karşı durulması gerekir. Bu asla... Müslümanların gafil olmaması gereken bir meseledir. Maalesef e, meselenin ehemmiyetini anlayamıyorlar ve tekfiri bir sakız gibi dillerine doluyorlar. Bunu ancak cahil kimseler yapıyor. Bir ilim ehlinin tedrisinde yetişmiş ilim ehlinden bu tür sözler duyamazsınız. Bilakis bu tekfirciler dinlerinin ahkamıyla ilgili meseleleri bu alimlerden sorarlar. Kişilere veya topluma küfür ya da iman hükmü vermeye gelince hepsi birer müştehit kesilir. Aralarında alim yoktur. Elhamdülillah alimlerden hiç kimse bu fitneye kapılmamıştır. Ancak cahiller buna tevessül ediyorlar. Ve alimleri de işte hayız ve nifas uleması diye küçümsüyorlar. Yani bunlar hayız ve nifas ulemasıdır. Ancak hayızla, nifasla ilgili, namazla, oruçla ilgili hükümleri bunlardan sorun. Kişilerin tekfirle ilgili hükümlere gelince bize gelin, bize sorun. Yoksa sapıksınız. Yoksa kafirsiniz. Böyle batıl anlayışlar, batıl bid'atler içerisindeler. Allah bizleri bütün sapıklıklardan selamette kılsın. Akidemizi sırat-ı mustakim üzere eylesin ve akidemize girebilecek, akidemize, amellerimize, ahlakımıza, gidişatımıza Girebilecek her türlü fesattan bizleri muhafaza eylesin son nefesimize kadar. Allah izin verirse haftaya e, sahabe konusundaki ehl sünnetin itikadı konusuna geçeceğiz. İman küfür meseleleri bugün burada tamamlanmış oluyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedü en la ilahe illa en ve estağfurüke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulna Muhammedin ve ala ali ve sahibi ve